Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Murat Çelik. Merhaba Murat, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Seval Hocam. Evet, bildiğiniz gibi Açık Radyo'nun dinleyici destek yayınlarının olduğu bir dönemdeyiz. Ve hepinizin desteklerini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi radyomuz aynı zamanda bir yaşam biçimi amaç kurucuların ve neredeyse tümü gönüllü olan programcıların kolektif çabasının dinleyicinin katılımı ile tamamlanması yani birkaç bin dinleyicinin her yıl tekrarlanan sürekli maddi katkısı ve fikri katılımı ile bir müşterek örneği olan radyomuzun sürdürülebilir, kalıcı bir mecra olması hedefine ulaşmak bu sayede canlılar alemini tehdit edecek boyutlara varan dev krizlere karşı duyurmak, sosyal hareket yaratmak ve sosyal normu değiştirmek için gerekli farkındalığa katkıda bulunmak. Bu kapsamda dinleyiciler seçtikleri programın istedikleri bir saatine destek olarak sponsorluk yapabilirler. Birden fazla program ya da aynı programın birden fazla saatini de destekleyebilirler. Dinleyiciler isterlerse taksitlendirerek kredi kartıyla, telefondan, internet üzerinden veya banka ile desteklerini gerçekleştirebilirler. Yarım saatlik bir programa 175 TL, bir saatlik bir programa da 300 TL ile destek olunabilir. Seçilen program yayınlandığında destekçisinin adı programın başında ve sonunda anılır. Destek olmak için lütfen açıkradyo.com.tr sitesinden destek linkine tıklayarak radyoya destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi bağımsız medyanın giderek önem kazandığı ülkemizde bağımsız medya kuruluşlarını ayakta tutmak da son derece önemli bir sosyal sorumluluk diye düşünüyorum. Ve sizi radyomuza destek olmaya davet ediyorum. Murat seni de bu <gülüyor> davet açılışından <gülüyor> sonra tekrar merhaba Diyeyim. E, Murat e, geçen yıl e, ilk öykü kitabıyla, Eve Dönmeyen Hayvan e, kitabıyla e, Yunus Nadi öykü armağanını e, kazandı. E, Murat 1989 yılında Düzce'de doğdu. Arsal Anadolu Lisesi'nden ve Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Şiirleri ve öykülerini çeşitli dergilerde yayınladı. Habis, Son Plaka, Evde Yoktum ve Öykülem gibi e, yayınları hazırladı. İhtimal cüce 2013 taşlık bitki örtüsü ve parseller 2015 planlı yapılmadık 2017 epey 2018 ve e, eve dönmeyen adam da 2019 yılında yayımlandı Murat aynı zamanda bir şair bu saygın, de e, vardı bu kitap eve dönmeye e, hayvan 10 e, hikayeden oluşuyor. İlk hikaye e, yumru, parçalı bir metin ama metinler kendi arasında bazı e, motiflerle bağlanıyorlar. Son kitap yani son hikaye Ölü de yine böyle parçalı bir hikaye. Dolayısıyla kitabın açılışı yumruyla bitişi de ölümle aslında olmuş. Şimdi Murat kitapta aslında bu iki hikaye arasındaki e, diğer sekiz hikayede şeyi de bir tarafa bırakırsak Fotoğraf ve Geçimsiz Tarih hakkında hikayesinde. Onun da biraz parçalı bir yapısı var. Diğer hikayeler klasik diyebileceğimiz tırnak içinde klasik diyebileceğimiz formda yazılmış hikayeler. Bu da yani senin e, kitabı e, Kurgularken işte başında ve sonunda parçalı yazmak, bir tane böyle fotoğrafların da içinde olduğu bir hikaye yazmak. Yani bu kitabın kompozisyonunu bu şekilde düşündün mü özellikle? Bu hikayeler daha önce yayınlanmış hikayeler miydi yoksa bu kitap için mi yazıldılar ilk defa? Bir beş veya altı tanesi yayınlanmış olmalı ama bu fotoğraflı öykü Ölü Kerebekler Evi ve Yumru yayınlanmamıştı. Klasik diyebileceğimiz öyküler yayınlandı aslında. Ama klasik öyküler hani tam olarak beni ifade etmiyor çünkü ben aynı zamanda biçimsel bir şeyler de hep yaptım yapmak da istiyorum. O yüzden kitabın içine böyle öyküler yerleştirmem gerekiyordu. Yani aslında yumru daha uzun bir şey olacaktı kafamda ama o kadar uzun bir şeyin sıkacağını düşünerek frene bastım ve biraz daha işte yoğunlaştırarak parçaları öyküye dönüştürdüm. Ama çıkış öyküsü Kelebekler yani tamamen o anki yaşadığım yerle alakalı ve gerçekten kelebeklerin hani ölmeye geldiğini düşünmemle alakalı. Yani kitabın sonuna geldiğimde böyle de bir öykü istemsiz olarak hani kurmaca olmayarak belki bir günlük gibi o öyle çıktı. Yani çünkü hani bir evi ya da bir mekanı müzeye veya bir şey dönüştürmek kolay ama burayı onun üzerine kurmak, onun üzerine inşa etmek, ölü kelebekler için bir şey kurmak fikri yerleşti bana. Niyeyse öyle bir ev vardı bizim işte e, köyde e, Harman dediğimiz bir yer var. Orada eski bir ev vardı. E, oraya gidip işte bu öyküyü de hayal ederek öyle bir odasını kafamda zihnimde e, inşa ettim. Ve yani aynı zamanda da işte her gün ufak ufak yazdım. Evet zaten e, dediğin gibi bir müze gibi ev hem ölü kelebekler e, duvardalar bir taraftan bir taraftan da e, aynı tarihte başlayıp aynı tarihte biten aylar farklı bir günlüğün bitimiyle kitap sona eriyor. O yüzden aslında kitap bize sanki şey diyor gibi bir taraftan da. Yani ben hani insan neyle mürekkeptir? Sadece kendisiyle ve yaşadıklarıyla, hayal ettikleriyle değil. Aynı zamanda okuduklarıyla da mürekkeptir. Bu kitapta biraz öyle göndermeler de var başka şairlere, başka eserlere. Ee, ve sanki kitabın sonunda da bütün bu göndermelerle birlikte kendi varlığını e, üzerine düşünen ama aynı zamanda yazı üzerine başka yazılarla yaz, başka yazma şekilleriyle düşünen biri de var Hı. gibi e, sanki bitiyor kitap bu bilmiyorum Hı. var mıydı ya da öyle mi gerçekten sen ne ee, Yani sonuçta e, yazdıklarımızı da hani sıfırdan üretmiyoruz okuduklarımız da bizi inşa ediyor hatta okuduğumuz çoğu Kötü metinler inşa ediyor bir yerde. Onlara minnet borçluyuz. Ee, onları görerek nasıl yazmamamız gerektiğini öğreniyoruz ve nasıl yazmamız gerektiğini de yine onlar öğretiyor. Ve gönderme yani e, göndermelerin aslında e, özellikle yumru öyküsünde çok fazla bilerek kullandım orada. Bir tüketim yazının veya hayatın bir tüketime hizmet ettiği ve sözcüklerin de e, aralara girerek yani tabii e, hamur yani hamurun aslını ben yoğuruyorum ama yine de mesela e, onlara da göndermeler yaparak e, hem bir selam çakma hem de bunun fark edilip fark edilemeyeceğini aslında biraz test ettim ama e, çoğu şey fark edilemedi. Mesela orada Lenin'in sözü var yani mesela onu anlatılayıp sosyal medyada Murat Çelik yazıyorlar altına biraz e, yani gülüyorum. <gülüyor> Eğlenceli oluyor. Evet aslında bu bir taraftan şey ne diyeyim şiirin yapabileceği evet. de bir şey galiba. Öyle e, bir tarafı da var sonuçta. Evet şiirin uyanıklığıyla ve biraz o cin fikirliliğiyle <gülüyor> sosyal medyaya düşebiliyor. Şimdi bu benim genç yazarlarda gözlemlediğim bir şey var. Biçim ve deneysellik çok ön plana çıkıyor. Fakat sanki kitaplarda böyle şey var gibi. Her şeyden biraz olsun, biraz deneysel olsun, biraz biçimle uğraşayım, biraz klasik olsun. Hani bir nevi böyle kendi tarzını bulmaya çalışan, kendi tarzını bulmaya çalışırken de aslında çok da iyi okuduğunu da göstermeye çalışan, bir e, yazar kimliği var gibi geliyor bana e, son yıllarda ben kendi adıma bunu itici buluyorum söyleyeyim yani çok hı hı. hoşlandığım bir edebiyat olduğunu da söyleyemeyeceğim ama senin kitabın asla öyle değil sosyal medyaya düşmesi de o yüzden işte böyle lenin dağlı <gülüyor> Murat Çelik diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve o şiirin e, ne diyeyim ya şiir Okumak da biraz e, kendi sınırlarımızı zorlamakla ilgili bir şey ya. Hani şiiri yorumlarken ya da şiirde bir şey bulurken aslında kendimizden yola çıkarak bir şey buluruz. Bizim kendi ufkumuzu da açan, düşünme ufkumuzu da açan e, bir e, ne diyeyim pratiği var şiirin. Bir zenginliği var. E, senin e, şair olmanın da e, işte bu işi e, tam da ortaya karışık bir şekilde yapmak değil de Tam da, buna, çünkü bu kitabın bir bütünlüğü var. böyle bir, yani, e, şey Şiirden rol çalmak aslında. Evet, ha, çok güzel. Sen çok güzel söyledin. Şiirden <gülüyor> rol çalmak. E, bilmiyorum, biraz kendi şair yanında da konuşmak ya da hesaplaşmak ister gibi bir halin oldu mu bu kitabı yazarken? E, hesaplaşmak değil aslında. Şiirin imkanlarını, yani e, tasarrufunu elbette kullandım. Ama aslında şiir düz yazı yazanlar için büyük bir dezavantaj. Ve ben ilk yazdığım öyküleri toparlayamıyordum. Çünkü devrik cümlenin devri, yani düz bir cümle kuramıyordum. Hani bu cümle devrik bile değildi. Çünkü devrik cümle toparlanır. Hani sırası bellidir. Sentaksı bellidir. Ama yani kurduğum cümleler öyle garipti ki gerçekten hani bir yandan e, anlamlı anlıyorsunuz ama e, bir türlü tam olarak nüfuz etmiyor. Çünkü ya, ya işte galiba sanırım çok fazla şiir okumaktan, yani şiir yazmaya çalışmaktan, şiire dönüştürme bilincinde olmaktan yani neye bakarsanız ya da nasıl bir hikaye olursa olsun ben onu hep şiire dönüştürmeyi düşünüyordum. Ve düz yazı yazarken de haliyle e, cümleler, işte dizeler şeklinde değil tabii o kadar da bariz değil ama yine de e, kelimelerin yan yana geldiği o uyum veya uyumsuzluk şiiri düşünerek geldiği için garip bir şey çıkıyordu. Ve aslında e, çok red yemişti ilk öykülerim dergilerden. E, vallahi haklı buluyorum. O gün kızıyordum belki dergi editörlerine ama bence haklılarmış yani. Onların da sayesinde belki yazmayı ya da yazabilmeyi, denemeyi öğrendim. Evet, Murat bir ara verelim istersen. Hı hı. Ne çalalım, bugün ne istersin? Ya benim son zamanlarda tesadüfen gördüğüm bir şarkı vardı. Dilime o dolandı. Yani aslında böyle türkü girdim, Türk sanat müziği gibi düşündüm. Ama niyeyse aklıma bu şarkı geldi. Cüneyt Ergün, Bilinmeyen Saati Uygulaması. Merhaba, tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Sevay Şahin. Bugün konuğumuz Murat Çelik'le birlikte Eve Dönmeyen Hayvan adlı hikaye kitabını konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde Murat'ın kitabının başındaki ve sondaki hikayeler ve bunların kendi içinde bir kompozisyon oluşturup oluşturmadığını ve kendisinin bir şair olarak düz yazıyla ilişkisini konuşmuştuk. Ee, şimdi biraz daha hikayelerden bahsedelim. Burada e, hikayelerin aslında hepsine e, hakim olan e, iki şey gördüm ben. Bunlardan bir tanesi anlar. Anlar çok önemli ama bu anlar hiçbir zaman tek başlarına gelmiyorlar. Hep bir duyguyla yüklüler. Öyle salt bir boş zamandan ibaret değiller. E, bir, böyle bir şey gördüm. E, i̇kincisi de bir travma var aslında. O travmayla birlikte bir e, ne diyeyim e, travmayı hafif görmek. Daha yaşanmış olanın üzerine e, hafiflikle e, ya da o ağırlığı hafifletmeye çalışmaya dönük bir, e, e, bir yükten kurtulma e, mücadelesi var ve bu ikisi sanki beraber gidiyormuş gibi e, geldi. E, bunlar mesela hem aşk yani bir sevgiliyle kurulan ilişkide, yaşanılan depremde ve sonra deprem sonrasındaki kayıplarda ya da başka kayıplarda anne baba kaybında olduğu gibi. Bu da e, hikayelere e, bu ilk başta bahsettiğimiz bütünlüğü vermede e, önemli bir motif gibi dolaşıyor sanki bunların içinde. Bilmiyorum sen ne dersin? Ee, valla deprem yani gerçeğimiz olduğu için ve yani bir yandan da bunu e, yaşadığım için bizzat iki depremi de işte 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri yani bizzat yani yıkılan bir binanın içinden de çıktığım için yani çocukluğumun geçtiği 10 yaşındaydım o zaman yani sokağın kaybolması evimiz sokağımızı hani çocukluğumu hatırlayamamanın verdiği de bir öfke aynı zamanda ee, ve yani o, o günleri hatırlayarak da daha bir sürü bir şey yazmak istiyorum. Ee, çünkü yok. Fotoğraflar yok. O, o sokak yok. Yani hiçbir şey yok. Yani ve e, ya depremden sonraki özellikle deprem anı değil ama depremden sonraki insanların tutumu, işte çadır kentleşme prefabrikleşme, hepsinde insanların ne kadar zalim olduğunu aslında yani bizzat e, görüyoruz. Yani ne bileyim ihtiyacı olandan ziyade olmayanların, yani başkalarının hakkını alanların, ne bileyim orada da uyanıklık yapıp, orada da Hırsızlık yapanların yüzleri yani asıl e, felaketin deprem değil de insanların daha sonra bir araya gelip yine oluşturdukları o ilişki ağ olduğunu düşünüyorum. Yani insanın olduğu her yerde felaket doğadan değil de yine insandan geliyormuş gibi geliyor bana. Depremin sadece aslında orada bir e, oluş anını anlatmıştım evet. ama aslında e, sonrası ilgilendiriyor yine bizi. Yani evet zaten felaket de hep sanki bu ıı, kahramanların hayatlarında ve ruh hallerinde devam ediyor gibi. Yani hı hı. o felaketle birlikte yürüyorlar. Ee, mesela yine bu ıı, dokuzuncu öykü Mavi Gül Çiçek, Nişli Çiçek öyküsü. Hı hı. Buradaki hikayeye baktığımızda bir yürüyüş var. Yani e, hı hı. bir zamanlar birbirlerini sevdiklerini diye düşünelim. Ta i̇şte bir ta taraflardan birinin hala sevdiğini düşündüğünü. Düşünelim. Hı hı. Bir felaket yani kendi geçmişlerinin felaketine yürüyor gibi bir halleri var aslında. Daha doğrusu bütün karakterler yani bütün bu hikayelerde bir bu manada bir yürüyüş hali de var. Yani şey gibi gerek kendileriyle olsun ama hep bir felaketle yürüyorlar. <gülüyor> Senin dediğin yani gibi. iyi bir şey olunca galiba yazmaya değer bulunmuyor gibi bir düşünce var herhalde. Hep kötü şeyler olmalı, hep felaketler olmalı ki. Yani... Ama umut hep var senin öykülerinde. Umutsuz değilsin yani. <gülüyor> ee, yani yaşadıkça nefes alıp verdikçe umut vardır. Ama yine de çok da olduğunu düşünmüyorum ama. Var bence. Ya ben aslında normalde daha da umutsuzdum. <gülüyor> Bir de şey de hep çok konuşulur ya Murat. Yaşadığın çağ, yani o çağın kendi yazdıklarına da e, sirayet etmesi işte biz bu ilk bu yayın döneminin ilk programında e, işte mesela Baran'la konuştuk. O, Hı -hı. o kendi kuşağını yazmayı önemsediğine ve kendi kuşağını ruh Hı -hı. halini e, yazmakla ilgilendiğini e, söylemişti. Ben bu e, yayın döneminde de e, yine mümkün olduğunca yani sizin kuşağınız yazarlarını burada Hı -hı. ağırlamak istiyorum ve bunu da hepsine soracağım. E, sen ne düşünüyorsun Hı -hı. bu kendi kuşağınla ilgili ve e, senin öyle bir farkında olarak ya da olmayarak var mı böyle bir girişimin? E, ya ben de çok önemli buluyorum. Hatta yani bazı e, cümleler ve pasajları yine gömdüm metinlere. Ama ben biraz acelecilikten yana değilim. E, kaydı alırken e, biraz daha beklemeli, e, bazı şeylerin nedenlerini sonuçlarını biraz daha görmeliyiz gibi geliyor. Temkinliyim yani biraz bu konuda. E, ama mutlaka yapılmalı. E, yani belki daha gençler benden, daha gençler biraz daha hızlı düşünüyordur ya da ne bileyim o ritmi daha fazla önemsiyorlardır. Daha hızlı devşirmeyi önemsiyorlardır. Ama ben yine biraz daha e, e, yavaş, ağır ağırlıktan yanayım ve yani mutlaka zaten bu, bunun olması gerekiyor ve artık yani sosyal medya olduğu sürece de insanlarda bir şeyler birikmiyor. Bu beni rahatsız ediyor. Aklına güzel cümle gelen ne bileyim iyi bir dize gelen hani mesela orada paylaşıp kurtuluyor gibi ve bir birikim oluşmuyor. Ee, aslında bazı şeyler birikerek hikayeler kafada gezilerek ya da ne bileyim bir şekilde hayal edilerek bir süre. E, düşündüğümüz kahramanlarla vakit geçirerek yazmalıyız ki yani onları tanıyalım iyidığımız insanları hayattan çalıyoruz yazıyoruz belki ama bir yerde de kurmaca sıfırdan insanlar da inşa ediyoruz karakterler inşa ediyoruz o onları çok fazla tanımaya imkan vermez bu hız durumu O yüzden ben onlarla biraz vakit geçirmeyi önemsiyorum yani mesela e, İstanbul'da çok esleylim e, yani mesela genelde İstiklal Caddesini çok sevmiyor İstanbul'daki yerliler diyeyim ya da uzun süredir burada olanlar. Ama mesela ben ilk geldiğimden itibaren tabii pandemiden önce e, o orayı çok önemsiyordum. Çünkü caddeye girdiğim zaman e, hiç eve boş dönmedim. Yani ya bir cümle ya bir hikayeyle mutlaka döndüm. Kalabalık, uğultu o akışla beraber, o ritimle beni eve kadar yürütüyordu. Evet, besleyici bir yer Beyoğlu. Evet, evet. Evet yani şey var çok haklısın hızlı bir tüketim ve bu da mesela yine bir süredir var olan son zamanlarda da artan bir böyle lafını tamamlayamama bitirememe hali var gibi geliyor bana bir taraftan da bu yeni bir yazma şekli olarak. Evet bitmiyor yani laf. Böyle bir şey daha söyleyeyim, bir şey daha söyleyeyim ama iyi söyleyeyim. Hani böyle lafı Hı -hı. koyayım falan. ve insanlar şey olsun, böyle bir aforizma gibi. Oradan böyle felsefi Hı -hı. bir şey çıkarsın. Bu böyle biraz başlamıştı ama son dönemde şeye geçti. Yani biraz daha işlevini değiştirdi. Ama bu kesinlikle şiirsel değil. Yani şiirle Hı -hı. alakası da olan bir şey değil. O açıdan da senin edebiyatında hani şiirle ilgili boyutu önemli. Çünkü onun da bir e, ne diyeyim dozu var. Ee, onu hmm, da böyle evet. bir şeyde e, kullanmak gerekiyor gibi geliyor bana. Hani sosyal medyada evet, güzel var, söz mi? söylemekte evet. çok da ısrarcı olmamak gerekiyor. Yani e, bir şey anlatıyorsak e, yani öyle anlatmamız gerekiyorsa öyle anlatalım ama bunu illaki süslü sözlerle ya da işte e, şiirsel işte aforizmaya benzeyen cümlelerle anlatmamıza gerek yok. Öyle bir şey söyleyeceksek söyleriz. Ama işte bir şiiri kurar gibi onun üst ve alt dizesini ya da üst ve alt bölümlerini ona göre ayarlamamız gerekiyor ki o cümle veya o söyleyeceğimiz güzel şey parlasın. Yani sadece wow değil de onun altı ve üstü yan yana geleceği sözcükler de çok mühim. Ee, yani biraz bazı yerlerde ince çalışmak gerekiyor. Evet, öbür türlü şeye dönüyor çünkü... E öykü ya da işte hikaye metnin ana fikrini de söyleyime dönüşüyor. Evet, şimdi bunu yazdım, ana Hı. fikri de budur dönüşüyor. O açıdan Öyle, da ben... bir patlatayım. Evet, yani işte. O yüzden ben senin edebiyatının bu açıdan farklı olduğunu ve iyi olduğunu düşünüyorum. Yeni kitaplarını da bekliyoruz okurlar olarak dört gözle. Teşekkürler. Evet programımızın sonunda birçok yazarımız hoşlanmıyor ben biliyorum ama <gülüyor> biz, bunu biz bunu seviyoruz. Yani dinleyicilerimiz de okurlar da seviyor. Kendi eserlerinden okudukları bir bölümle veda ediyoruz. Sen bugün yani eve dönmeyen hayvandan neyle veda etmek istersin okurlarına ve dinleyicilerimize? Ben yumru öyküsünün ilk bölümü aslında orayı okumak istiyorum. Evet Murat çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğun için. Ee, umarım yeni ben, eserlerde tamam. yenilen buluşuruz seninle. Ee, ben programı bitirirken tekrar e, radyonun bu destek günlerinde e, dinleyicilerimize, radyoya e, destek olmak için e, davet ediyorum ve son sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkürler Murat. Çok sağ ol. E, ağladığınız için ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Uyandım. Ses çıkarmayan saati kucaklayıp öptüm. Yerine koydum. Zaman dursun için gözüne baktığım çiçekler masada. Boş tencere ocağın üzerinde. Küçük yatak odasındaki kırlent kanepenin altında. Biliyorum, biliyorum. Gözlerimin tanığı olmayan şeyleri de görmeyi biliyorum. Rutin işler, sidik sesi, yüksek bacaklı hayvanların ayaklarına şarlatmadan. Yüz ıslantı, kirpiklerine değmeyen acı kalmışsa uyanamazsın. Bunu ne demek istedim? Bilmiyorum, bilmiyorum. Herkesin evinde var olması sabahla başlar? Uzun uzadıya yiyecek bulmaya ihtiyacım yok. Birkaç dokmaya ihtiyacım var. Sigara, balkon, gözlem evi. Ben bir yatalak olsaydım kurmaktan ölürdüm. Duvarların ardını, şehirleri, şehirlerin yüksek ve alçak yerlerini ve uzanmaz kıyılarını, ülkeleri kurmaktan ölürdüm. İnsan dillerini, sesler üzerine, barış ve savaş ve ekonomi üzerine saçma ölürdüm. Beni doğrudan ilgilendirmeyen sebeplere yorgun ölürdüm. Günün ve Güncel'in Edebiyatı